Değerli seyirciler, Diyanet TV'den Düşüncenin Özü programından hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşam Türkistan'dan Anadolu'ya gönül coğrafyamızı aşklamayalayan iki büyük sufiyi Ahmet Yesevi ile Yunus Emre'yi konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var. Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Behiye Köksel hocamız bizlerle birlikte. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim elhamdülillah. Siz nasılsınız? Elhamdülillah. Bizler de iyiyiz. <gülüyor> hocam güzel bir konu bugün. iki büyük Sufi'yi konuşacağız. <gülüyor> Onların etkilerini şiirlerinden inşallah bahsedeceğiz. Ben öncelikle Piri Türkistani olarak artık kabul edilen ve Orta Asya'daki Türklerin dini hayatlarında çok geniş ölçüde etkileri olan Ahmet Yesevi'nin hayatıyla başlayalım. Onun menkıbevi ve tarihi hayatıyla ilgili evet, bizlere söz eder misiniz hocam? 12. yüzyılda yaşamış ama aydınlığı parıltısı hala yüzümüze vuran bir zattan bahsedeceğiz. İlk Türk Sofisi Piri Türkistan. Türkistan'da dünyaya geliyor ama bütün Türkistan sahasında ve daha sonra da Anadolu'da düşüncesi, ve müritleri vasıtasıyla düşüncesi yayılmış olan daha sonra ortaya çıkacak olan velilerin yetişmesinde Anadolu sahasında bu tarikatların ortaya çıkmasında falan son derece etkili bir isim. Ahmet Yesevi hakkında konuşmak çok kolay değil. İnsan heyecan duyuyor. Yunus hakkında da konuşmak çok kolay değil. Bir kalp çarpıntısı insan ister istemez duyuyor. Ee, kolay değil. Bütün zamanların en büyük şairi dediğimiz Yunus'a getireceğiz sözü. 1166 ölüm tarihi Hoca Ahmet Yesevi'nin. Ee, ancak e, doğum tarihi net olarak bilinmiyor. Yaşadığı bölgeyi biliyoruz. Türkistan'da bugün Kazakistan içerisinde olan Sayram kasabasında dünyaya geliyor. Yesi'ye geliyor daha sonra. Buhara'ya geliyor. Yani yaşam coğrafyasında Sayram'da doğduktan sonra Orta Asya'da bir şey var, bir coğrafyası var, bir yaşam coğrafyası var. Bu Maveran Nehir ve Türkistan sahasını kapsayan bir coğrafya. İlk eğitimi bu çocukluğundan itibaren ilk eğitimini almaya başlıyor. Mesela biz Hoca Ahmet Yesevi deyince hemen onunla ilgili menkıbevi hayatı aklımıza geliyor. Çünkü gerçek hayatı sisler altındadır. Ben Birçok veli gibi Hoca Ahmet Yesevi'nin de hayatı sisler altındadır. Biz Hoca Ahmet Yesevi'yi şöyle kabul etmek durumundayız. Bir tarihi şahsiyetten ziyade bizim dini manevi düşüncemizin sembolü olmuş bir şahsiyet olarak kabul etmek durumundayız. Yani bir menkıbeleşmiş şahsiyettir o. Tarihi şahsiyetinin ötesinde ona atfedilen menkıbelerle bir sürü bir böyle zengin bir menkıbevi ağ içerisinde kalmıştır Hoca Ahmet Yesevi. Ee, bu kadar onunla ilgili böyle menkıbelerin çok anlatılmış olması ki bu sadece Yesevi özgü değildir. Yunus'ta da aynı şeyleri göreceğiz. Anadolu sahasındaki başka dervişlerde, şeyhlerde de aynı şeyi göreceğiz. Bunlar onların... Ee, bir e, kahramana dönüştüğünü gösteriyor. Yani bir mekana bağlamak, bir zamana bağlamak mümkün değil Hoca Ahmet Yesevi. Ama net olarak şunu biliyoruz. Gerçekten e, 12. yüzyılda yaşamış bir Yesevi var. Hoca Ahmet Yesevi var 12. yüzyılda yaşamış. Şimdi e, onun e, ilk e, eğitimini de Arslan Baba'dan almıştır. Yani küçük bir menkıbesiyle başlayalım. Madem hayat hakkında bilgi az dedik. Aslında bu şiirlerinde de geçiyor. Arslan Baba'dan ilk eğitimini aldığını söyler o. E, Arslan Baba kimdir ve manevi eğitimi nasıl, e, bu Arslan Baba'dan nasıl almıştır Hoca Ahmet Yesevi? Arslan baba aslında sahabedendir. Hazreti Peygamberimiz zamanında bir savaş sırasında Cebrail aleyhisselamın gökten indirdiği bir tabak hurmadan bir tanesi yere düşer. Orada asaba ikram olarak gelen bir tabak hurmanın bir tanesi yere düşer. Bunu da Cebrail aleyhisselam der ki onu almaya çalışana hayır der onun kısmetlisi. Ee, Türkistan'da dünyaya gelecek olan Ahmet adlı kuldur der. Ee, o zaman Peygamber Efendimiz der ki bunu kim ulaştırır? Arslan Baba orada talip olur. Peygamber Efendimiz mübarek tükrüğüyle o şeyin ağzını kaplar, üstünü kaplar hurmanın. Hurmayı ağzına atar, saklar Arslan Baba ve e, yüzyıllar sonra Türkiye'ye gelir, e, Türkistan'a Türkistan gelir. Türkistan'da e, Ahmet daha küçüktür o zaman, 7 yaşında falandır. Görür görmez Arslan Baba'yı der ki, baba emanetim hani der. Yani keramet sahibi olduğu daha küçük yaştan itibaren bilinmektedir Ahmet Yesevi'nin. E, Birçok kerameti vardır o şekilde. Yani ilk eğitimi ondandır, daha sonraki eğitimi de, ee, Buhara'da çok ünlü bir e, hoca var o zaman. Şeyh Yusuf Hemedani, İslami ilimlerde e, çok ünlü. Ee, Şeyh Yusuf Hemedani'den eğitim almak için <gülüyor> Buhara'ya gelir. Ee, Buhara'da e, epey bir zaman ondan eğitim alır. Şeyh Yusuf Hemedani e, İranlıdır ve üç kuşaktan da mecusidir. Yani biz şimdi şundan bahsediyoruz, bin yüzlü yıllar... E, daha böyle bir birkaç soy geriye gittiğinizde Zerdüşt olan veya şaman olan e, bir toplumdan bahsediyoruz biz. Daha Müslümanlığın böyle tam oturmamış olduğu e, veya e, nasıl diyeyim Tam böyle e, insanların kaynaklardan değil de böyle Yesevi gibi e, pirlerden Mansurata gibi e, pirlerden falan e, hocalardan e, İslam'ın evet beslendiği bir e, dönemden bahsediyoruz biz. Kendisi de işte Şeyh Yusuf Femedani'den ders almıştır ama Şeyh Yusuf Femedani mesela Fuat Köprülü'nün belirttiğine göre bir kelime bile Türkçe bilmez o. Farsça konuşuyor ama bizim Ahmet Yesevi şiirlerini hep Türkçe söylemiştir. Onun bu kadar uzun süre yayılmasında, sevilmesinde bu Türkçe konuşmasının ve hikmetleri Türkçe söylemesinin çok büyük rolü vardır. Hocam aynı zamanda biliyorsunuz özellikle de e, Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinde ve daha sonra İslamiyet'i kabul etmiş olan evet, Türklerin evet, e, İslamiyet'i öğrenme kaynaklarından bir tanesinde Ahmet Yesevi'nin bu hikmetleri olduğunu evet, biliyoruz. Evet, biraz evet, isterseniz bu Divan-ı Hikmet'ten evet, ve hikmetlerdeki evet, dilden, e, oradaki Türkçeden bahsedelim. Bahsedelim. Ee, Divan-ı Hikmet e, biraz önce söylediğim gibi e, Türkçe olarak söylemiştir Ahmet Yesevi. Ahmet Yesevon istese Farsça da söyleyebilirdi ee, ama çevresindeki e, göçebe Türk topluluklarına e, İslam'ı anlatmak için, özünü anlatmak için yani e, böyle e, sadece fıkıh bilgileri değil, e, insan ilişkileri... E, ahlak anlayışı, işte Allah'a ulaşma yolu, Allah'a aşkla ulaşma e, gibi yolları, peygamber sevgisi bunları hikmetlerle anlatmıştır. Divan hikmetin de şöyle bir özelliği vardır yalnız. Divan hikmet, e, elimizde bizim orijinal bir divan hikmet nüshası yoktur. Bu divan hikmet dediğimiz kitap aslında Yesevi müritlerinin, Yıllarca e, söyledikleri, o Yesevinin söylediği hikmetlere benzer şekilde söyledikleri hikmetlerden e, toplanmış olan bir eserdir. E, ilk, yani e, orada e, aslıyla evet, daha sonra söylenen hikmetler aslında karışmış bir şekilde. Karışmış. Hı hı. Yani e, şunu da biliyoruz çünkü Yesevi zamanından sonraki tarihi olayların da hikmetlerde yer aldığını hı. biliyoruz. Bir de zaten elimizdeki ilk divan hikmet nüsası. Yesevi'nin vefatından 400 yıl sonra ya aittir. Yani 400 yılda bir gelenek, bir şey şiir geleneği, sözlü gelenek bunu taşımıştır ama taşırken de sözlü gelenek olduğu için bir sürü eklemeler da, tabii eklemeler, çıkarmalar olmuştur. O yüzden de e, Divanı Hikmet böyle bir e, kolektif bir eserdir desek yerinde olur. E, şöyle bir şey de söyleyeyim hikmetlerle ilgili. Hikmet e, bizim ilahinin Orta Asya Türklerindeki karşılığıdır. Bunun da öncüsü Hoca Ahmet Yesevi olmuştur. E, biz nasıl ilahi diyoruz, onlarda hikmet diyorlar. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. E, Hoca Ahmet Yesevi'nin hikmetleri Divan hikmetin metinleri, işte nüshaları adeta Orta Asya Türkleri arasında kutsal bir kitap gibi dolaşmıştır. Dini metinler içerdiği için, işte peygamberden bahsettiği için, Allah sevgisinden bahsettiği için bir kutsal kitap gibi. Ve Ahmed Yesevi Orta Asya'da Türkistan coğrafyasında mührünü vurmuş olan bir şahsiyettir. Bir irşat piridir. Onun türbesi ee, yine o bozkırın ortasındaki türbe e, insanların ziyaret ettiği mekanlardır. Hatta gömülmek istediği çevresi, evet, evet. Oradan çevresinde. Toprak satın alıp, tabii, evet, çevresinde tabi tabi kabir için oradan topraklar falan satın alıyorlar. Ee, böyle Orta Asya'nın manevi dünyasına e, damgasını vurmuştur. Sanki Orta Asya'nın manevi koruyucusu gibidir Hoca Ahmet Yesevi Orta Asya Türklüğü'nün. Öğrenciler yetiştirmiştir. Aslında hemen oraya getir, get, evet, gelelim ha. isterseniz. Ha. Hani ha. sadece Orta Asya'ya mührünü vurdu dediğimiz evet, ama evet, evet. aynı zamanda bunun etkilerinin işte o Horasan erenleri, o evet. Horasan pirleri yoluyla Anadolu'ya kadar evet. geldiğini biliyoruz. Evet, onun evet, öğrencileri, doğru. onun talebeleri, ha. onun müritleriyle aslında Anadolu'yu da bir anlamda evet, şekillendirmiş, ha. yoğurmuş ve etkilenmiş evet, bir şahit. İstersen o hem öğrencilerinden evet. hem de bu etkilerine öğrencilerinden cevap Öğrencilerinden kendisinin hocam? yerine geçenler var. E, kend, yani postuna oturanlar var daha doğrusu kendisi şey Yusuf Medani'nin e, postuna oturan halifelerindendir. Kendisinin de postuna e, Mansur Ata oturmuştur, Süleyman Hakim Ata oturmuştur, Zengi Ata o, işte kendisinin müritleri içerisindedir. Menkıbevi anlamda ise e, 90 binden fazla müridi vardır. İşte 12 bini yakın çevresinde 90 binden fazla, hatta 99 bin ee, bütün şeye yayılmış Anadolu'ya ve Balkanlara yayılmış Balkanlara olan kadar, müritleri vardır. Şimdi orada bir, e, şey, bir iki husustan ben bahsetmek istiyorum. Şimdi o birinci o, e, Arslan Baba meselesinde ben e, bir şey söyleyeyim. Tabii hocam. E, bu e, İrşad Pirinin e, el aldığı şahsın doğrudan doğruya Asap'tan biri olmasını istemiştir. Türk düşüncesi, Türk manevi düşüncesi. Yani o başkasından Şeyh Yusuf Medani'den falan el almıyor. Doğrudan doğruya Hazreti Peygamber'in asabından birisinden el aldığını düşünmek istemiştir. Ben bu menkıbenin mantığını bu şekilde bağlıyorum, onu parantez içinde söyleyeyim. Evet, Bir de e, bakın ben isimler söyledim, Mansur Ata dedim, Süleyman Hakim Ata dedim, e, o zaman bu e, şeylere, e, bu şeylere e, ata deniliyor. Ata baba, Orta Asya'da bu şekilde kullanılıyor Türk dünyasında. Batı'ya gelince tabi baba, dede şimdi batı'ya gelince daha farklı adlandırmalar var. Hacı olarak da geçiyor o da mı? Hacelik şöyle, evet, Ahmet Yesevi hacedir. O hacelik de Yusuf Medani'ye bağlı bir şeydir. Yani Yusuf Medani'nin talebesi olarak bu şekildedir. Hacı kelimesini hoca olarak kullanıyoruz biliyorsunuz. O yüzden de biz Hoca Ahmet diye diyoruz. Yani e, mesela Hace ve Hacegan olarak söylemiyoruz. Onun müritleri yine şey olarak geçiyor. Ata olarak geçiyor. Orta Asya'ya böyle mühür vurmuş bir başka efsanevi şahsiyette Korkut Atadır. Evet. Korkut Atadır e, Orta Asya'da o dede Korkut kitabının kahramanlarından olan Korkut Ata. Orta Asya'da e, onun efsaneleri söylenir. Menkıbeleri söylenir. Tü, mezarı Mezarı zarı söylenir. Şey Orta Asya'da farklı bir şeyde yerdedir. Ee, Korkut Ata'nın konumu Orta Asya Türklüğü için, Türkistan Türklüğü için çok farklıdır. O da e, şöyledir. Yani bir küçük cümleyle ondan bahsetmeme müsaade ederseniz. Peki. Korkut Ata dediğimiz çağ e, kahraman diyelim. Dede Korkut kitabının kahramanlarındandır ama o manevi bir kahramandır. Dede Korkut'taki o birbiriyle akraba olan Oğuzlardan herhangi biri değildir. İhtiyaç duyulduğunda çağrılır. Yani ad verme gibi veya... Dua beddua gibi işte dua gibi özellikle ihtiyaç duyulduğunda çağrılır. Kendisi bilinmeyen bir yerden gelir bilinmeyen bir yere gider ve e, Dede Korkut kitabının başında 300 yıl önce yaşadığı Hazreti Peygamber devrini gördüğü söylenmektedir. Dede Korkut'un evet. yani Korkut Atan'ın. O Korkut Atay'a da böyle küçük bir Değin değinmeden çok, geçmeyelim hı. dedik. Çünkü hani siz dediniz ya e, İslam'ın daha böyle yeni yeni anlaşılmaya başladığı dönemler. Tabi hikmetlerin e, bunda çok büyük bir rolü var dedik. E, Dede Korkut hikayelerine baktığımızda da bu İslam'ı yeni anlayan toplumun e, şeylerini görürüz. E, etk Değil mi? İslamın görürüz. Etkilerini. İslam'ın etkilerini görürüz. Evet yani daha yeni anlamaya çalışan. E, şey görürüz, izleri görürüz Dede korkuttada evet. da. Peki Anadolu'ya evet. nasıl geldi? Anadolu'ya gelme. Evet. Şimdi Anadolu'ya tabii e, çeşitli sebeplerden geliyor, tarihi sebeplerden. 12. yüzyıldan sonra e, Yesevi'nin müritleri Horasan üzerinden e, Anadolu'ya doğru geliyorlar. O yüzden de onlara Horasan erenleri evet. deniyor. Hatta onun kendi içinde ayrı gruplar var. İşte Baciyanurum, Gazianurum, Ahianurum, Abdalanurum diye. Ee, ayrı şeyleri var, gruplandırmalar var. Şimdi Anadolu'ya e, gelme, Yesevi'nin Yesevi aslında bence hikmeti Anadolu'ya gelmemiştir hikmetleri. Hiçbirimizin aklında Yesevi'nin Yesevi bir hikmeti yoktur. Yani ama Yunus'tan hepimiz biliyoruz şimdi. Yunus Emre'den bir dize bilmeyen hiç kimse yoktur. Evet. Ee, Anadolu'da. O mührü, Yesevi'nin Orta Asya'ya vurduğu mührü Anadolu'da Yunus Emre vurmuştur çünkü. Ama ilahe hepimiz çünkü, biliyoruz. Evet, evet. Ee, Yesevi'nin evet. mührüydü aslında. Ee, şimdi e, Yesevi'nin dediğim gibi hikmetleri yani edebi şahsiyeti gelmiyor, düşüncesi ve hocadır o, öğrencileri geliyor, evet. müritleri geliyor an Anadolu'ya. Evet. Şimdi e, Anadolu'da e, şeye baktığınızda, ee, Anadolu coğrafyasındaki bu e, şehlere e, veya işte e, aptallara falan baktığınızda burada kendini e, Orta Asya'ya ve Yesevi'ye bağlama bir üstünlük gibi. yani Bunu e, ben alan araştırmamda da gördüm. Mesela ben Gaziantep'te o Yavuzeli tarafında alan araştırması yaptığım sırada orada yatan e, metfun bir veli e, sordum işte biliyor musunuz kimdir nereden gelmiş e, dediler ki Horasan'dan gelmiş ben bunu o kadar çok duydum ki bu Yesevi talebelerinden hmm. Anadolu'da e, böyle isimsizler var meşhurlar da var bunlar içerisinde Karacahmet mesela şeyden gelmiştir Horasan'dan gelmiştir efendim Abdal Musa Horasan'dan gelmedir, efendim. E, Geikli Baba Horasan'dan gelmedir. Somuncu Baba'nın babası da yine Horasan tarafından gelip yerleşmedir. Hacı Bektaş Hacı Veli, Bey, e, evet, unutmayalım. Tapluk Emre. Onlar hep Horasan'dan gelmedir e, ve e, bu şey, bu etki Balkanlara kadar da gitmiştir. Sarı saltuklarda. Yani evet, sarı saltuk filan Balkanlara kadar da bu izleri biz görürüz. Bu Horasan erenlerinin, mesela Horasan'dan gelme yerleşme, Horasan erenlerinden olma neredeyse bak bakınız hepsinde hemen hemen var. Mesela Mevlana da şeyin müridi değildir babası. Hoca Ahmet Yesevi'nin müridi değildir ama Mevlana da şehrinden gelmedir. Yine Yakın Horasan'dadır. Yani, evet. Horasan'dadır Bel şehri de. Aslı Bel şehrindendir. Gelip yerleşmiştir Anadolu'ya. Şimdi Horasan bugün belki İran toprakları içerisinde ama o günkü şartlarda farklı o gün Selçuklu'nun daha sonra Osmanlı'nın filan böyle bulunduğu özbeğüs bizim manevi havamızın olduğu, bizim mührümüzün olduğu topraklardır buralar. Evet, evet şu anda her ne kadar değişmiş evet. olsa da tabii ki çok velut bir coğrafya ve evet. oradan gelen erenler de işte Anadolu'ya bu şekilde o tasavvufi damarı Yesevi'nin damarını taşımış oldular. Hocam aslında Yesevi ile ilgili daha çok devam etmek isterdik evet. ama hı hı. biraz da Yunus'tan bahsedelim evet. çünkü hı hı. O konuda da gerçekten söyleyecek çok şey var. Ee, ne diyor Yunus? Ben gelmediğim dava için, hı hı. benim işim sevgi için Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya, yapmaya geldim. geldim evet biraz <gülüyor> neler yaptı Yunus? Nasıl bir hayatı evet, vardı? Yaptım. Gönülleri nasıl ihya etti? Evet. Onun biraz isterseniz evet, şimdi, hayatından bahsedelim. Ahmet Yesevi ne yaptıysa e, Orta Asya'da e, Anadolu'nun Yesevi'si de Yunus Emre. Evet. Yunus Emre de burada onu yaptı. E, Yunus Emre ee, de Türkçe söyledi Tabii her şeyden önce ve e, 700yılı aşan bir e, gücü varsa şiirlerinden o e, güç onun Türkçe söylemesinde ve şiirlerinin İnceliğinde, güzelliğindedir. Bizim sehli mümteni dediğimiz kolay gibi görünen zor söyleyiş. Evet. Yunus Emre'nin söyleyişi. Ben bir e, edebiyatçı olarak e, kalıcılığı sağlayan şeyin bir eserde güzel kullanılan bir dil olduğunu düşünüyorum. Ama bizim Yunus dediğimiz, Yunus'a ait dediğimiz her şiir Yunus'a mı ait acaba? Yesevi'de söylediğimiz gibi evet. Yunus'ta da böyle bir şey yok. Çünkü e, Yunus da şiirlerini bize yazıp vermemiş ki. E Menkıbe'ye bakacak olursak şöyle yapmış. E, o vefatından sonra Yunus'un şiirlerini bir e, o şeyden birisi almış, e, tarikattan birisi almış, müritlerden birisi, Molla Kasım. Evet. Bir su kenarına geçmiş, okumuş. Şey, uygunu şeriata uygun bulmadığını kimini suya atmış, kimine yırtmış havaya atmış filan. Sonra bir yere gelmiş, okurken okurken bir yere gelmiş. Ee, Derviş Yunus bu sözü eğri büğrü söyleme. Seni sigaya çeken bir molla kasım gelir. O zaman da anlamış ki bu bir hal ehlidir bunu yazan. Ve e, bırakmış atmayı menkıbeye göre bizim elimize e, üçte biri gel gelmiştir. Yunus'un geriye kalan e, üçte bir şiirini denizde balıklar, üçte bir şiirini de havada kuşlar okumaktadır. Üçte biri de bize ulaşmıştır menkıbeye göre. Şimdi bu ulaşma bir yana Yunus da... E, Şeydir yani Yunus'un şiirlerine de bir sürü daha sonraki Yunuslardan evet, ekleme aslında. olmuştur. Yani şu Yunus'un dememiz mümkün değildir. Öyleyse bu nasıl büyük bir şair oluyor? Büyük şiir aslında bence büyük şiir aslında anonim karakter taşıyandır. Ve türküden pay için halka, halka mal olmuş değil biçin. mi? O kadar benim Halka saniş. mal olmuş ve e, insanlık tarihi kadar eski olan. Bir estetiği güzelliği yansıtan, anonimden bunu anlıyorum ben. Halka mal olmuş ve e, yüzyılların e, birikimini vesairesini üzerinde taşıyor bu kadar eski olan. E, Türkiye'ye bakın e, biz tabii halk edebiyatçısıyız. Türkiye'ye baktığımızda anonim türkünün halini şimdi yeni yapılan besteler havasını vermiyor. Yemen türküsünün havasını Hepimizin içini burkan değil mi? Evet. Yemen türküsünü şey vermiyor, anonim türküler vermiyor. E şimdi Yunus Emre'ye bak, Yunus Emre'nin evet Yunus Emre'nin değil ama halkın ortak sevkinin, kültürünün, duyuşunun, düşüncesinin, insan anlayışının, aşk anlayışının, ahlak anlayışının, tabiata bakışının ve daha bir sürü şeyinin sembolü Yunus Emre'nin şiirlerinde var, Yunus'ta var. Ee, ne söylemiştir şiirinde dediniz değil mi Yunus Emre evet. için? Tabi e, tabii Yunus Emre doğrudan doğruya Yunus Emre olmadı. Değinmemi ister misiniz ona? E, Tabi değinelim. Bir tane var evet, ona. <gülüyor> Buğday ve <gülüyor> Nefes hikayesi vardır. Nasıl evet. geldi, nasıl biri de oldu? Yani e, önce Hacı Bektaş Veli'ye e, diyor. menkıbe var orada yine. Ama Yunus adlı bir şey yaşamıştır şahsiyet. Yani biz bunlara menkubevi derken seyircimiz yanlış anlamasın ya yani, e, bunlar yok gibi hayır var ama hayatı e, et, üzerinde bir sürü de efsane var. Yani yoksa var tabii ki kaynaklarda da var bahsedilen kaynaklar var onlardan. E, Yunus Emre'nin yaşadığı yüzyıl aslında şiirler e, zamana tanıklık eden bir yerde tarihi verilerdir. Mesela Yunus Emre'nin şiirinde ne var biliyor musunuz? E, kıtlık yokluk olan yıllar var. Menkıbe'ye bakıyoruz. Menkıbe'de de o var. Büyük bir kıtlık vardı diyor. Yunus Emre Eskişehir, e, Sivrihisar, Sar Sarıköy'de dünyaya geliyor. E, şimdi büyük bir kıtlık var. E, pir dergahına gidip, bu şey isteyecek, meşhur bir efsane bu. Hı hı. Ee, buğday isteyecek. İşte gittiğinde e, Hacı Bektaş Veli'yi anlıyor o e, gönül erlerinden bir tanesidir. Diyor ki gel sana e, buğday yer, e, yer elde de alıç götürüyor. İşte nefes verelim. O da diyor ki e, nefesi ben ne yapayım biz açız diyor. Geri dönerken diyor ya e, ben ne yaptım koca veli bana şey verecekti, nefes verecekti. Geri döndüğünde Hacı Bektaş Veli diyor ki biz o anahtarı Tapduk Emre'ye verdik. Ondan sonra e, Tapdua gidiyor. Tapduk Emre'nin dergahında yetişiyor. İşte Menkıbe'ler var 40 yıl orada o dergahta yetişiyor. Hamdım e, diyor işte e, piştim, çiğdim, hamdım, yandım diyor o dergahta. Mevlana da söylüyor zaten evet. bunu. Eee ortadaydık. Evvel zaman içinde idik, piştik <gülüyor> elhamdülillah. Evet, Usta, evet, evet, Yunus miskin çeydik, piştik evet. elhamdülillah. Şol kudret denizini Geçtik elhamdülillah, kuru yaş olduk, ayak yedik, baş olduk, kanatlandık, kul olduk, uçtuk elhamdülillah diye elhamdülillah. Yunus Emre e, şiirinde söylüyor bunu. Ama tabii Yunus'un yetişmesinde Tapduk Emre'nin de aslında evet. hani öyle bir şeyi hem yürüt olması. Evet. Ve bugünkü Yunus'un ortaya çıkmasında elbette ki hani, e, Tapduk Emre'nin yerini de kısaca bir bahsetsek çok güzel olacak hocam. Evet, yani Tapduk Emre'nin, e, Tapduk Emre ile... E, ilişkilerinde e, mesela bir şey var, küskünlük dönemi var. Tapduk bulduk demektir. Şeyi görünce, e, şimdi e, orada bir yeşil ben hikayesi vardır işte taptuğun Hacı Bektaş Veli'nin perdenin arkasından elini göstermesi, orada Hacı Bektaş Veli'nin elinde bir yeşil ben olduğu meselesi filan vardır. Onun için Tapduk padişahım demiştir ve o yüzden tapmak bulmak demektir şeyde eski Türkçe'de, bulmak anlamında. Ee, Yunus'un e, Tapduk Emre'nin dergahına tam bir teslimiyetle girdiğini biliyoruz. Ee, yine menkıbe orada, yine menkıbeler var. Ee, ama şunu söyleyeyim Anadolu'da Taptuğ'un da mezar var, Hatta Molla Kasım'ın da var ben orayı da gördüm bu şey civarları Bolu Ankara arasında falan Hı. oraya da gittim alan da zaten böyle evet, bir var. var. Ee, şimdi eee hatta meşhur bizim Yunus hikayesi vardır biliyorsunuz belki. İşte e, şey da, bir dargınlık olup çekip gider şeyhinin kendisinden e, gönül e, şey yaptığını, koyduğunu düşünüp e, geri döner sonra der ki e, işte geri döndüğünde e, acaba şeyhim beni kabul eder mi? eee Hanımı der ki sen der sabahleyin şeyhin sabah namaz için abdest almaya kalktığında kapı eşiğine yatarsın. Orada şeyhin sorar bu kim? Ben Yunus derim. Bizim Yunus mu derse bil ki seni hatırlıyor. Hangi Yunus derse sen çek git der. Şeyh kalktığında... Bizim Yunus mu der orada e, şey tekrar e, devam eder. Tapduktan çok bahseder şiirlerinde. Biz Yunus'un e, e, şiirlerinden birçok şeyi onun hayatıyla ilgili çıkarıyoruz. Evet. taptuğun tapusunda kul olduk kapısında. İşte Yunus miskin çiğydik piştik elhamdülillah diye Mahlas Beyti de şey dörtlüğü de burada evet. söylemiştir. Yaratılanı hoş gördük Yaradan'dan ötürü evet. diyor. Aslında Hı -hı. burada hani 72 millete aynı gözle evet. Bakmak, evet. evet. evet. insanı insan Hı -hı. olduğu için, evet. kalp sahibi olduğu için, gönül sahibi olduğu için, insana duyduğu o sevgi, o aşk. Yani tabii ki bu evet. yine de Hı -hı. hani aşık Yunus'tur. O ilahi sevginin bir tezahürüdür insana duyduğu evet. aşıkta. Da. Biraz da insan anlayışına bu... Yunus'taki aşka bakalım isterseniz hocam. Evet, e, çünkü insanda gönül kalp vardır. Kalpte e, e, gönlüne insanın Allah-u Teala nazar etmiştir. E, gönül çalabın tahtı, çalap gönüle baktı. İki cihan bedbahtı. Kim gönül yıkar ise diyor Yunus. E, sen sana ne sanırsan, ayrua da onu sanırsın. E, Ayrıya da onu san dört kitabın manası budur eğer var ise I, diye söylüyor insanı I, insan ayırmıyor zaten sufilerin hiçbirisi insan ayırmıyor I, Mevlana ne olursan ol gel diyor Mevlana I, hatta o Mevlana'nın şeyinde cenazesinde Müslümanlar kadar gayrimüslümler de orada akın akın var Yunus'un Yine sadece insana tabii çok değer veriyor, değer veriyor az olur. Bir ahlak anlayışı içerisinde aslında bu insanın nasıl anladığını bir ahlak anlayışı içerisinde değerlendirmek lazım. Yani onun ahlak anlayışında büyük bir tevazu göstermek var Yunus'un. Tevazu sahibi olmak var. Ona göre dervişlik farklı bir şey. Diyor ki, e, dervişlik dedikleri hırka ile taç değil, gönlün derviş eyleyen hırkaya muhtaç değil diyor Yunus. Yine e, diyor ki, e, dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek, sen derviş olamazsın diyor. Evet. Yani bu nasıl bir şeydir? Hacı Bektaş ee, Bey de o incin sen de incitmemek ha, değil evet. de O anlayışı yani. Evet, doğru. Şu şekilde gönül koymamak. Evet, yani de, e, bu nasıl bir şey olacak ki? Nefis terbiyesi olacak ki? Zaten Sofi'nin meselesi nefis terbiyesi. E, belki inanın e, diğer şeyler kolaydır. Hani aç kaldın, susuz kaldın, post giydin, aba giydin, dünyanın zinetinden vesairesinden vazgeçtin. Ama e, dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek öyle herkesin yapabileceği bir şey değildir. Bu Yunus'dur. Bu, Yunus bunu telkin etmiştir işte. Ee, Yunus'un, e, şimdi eğitimi, e, eğitiminden bahsetmeyeceğim ama e, ben Yunus'un e, tasavvufu çok iyi bildiğini düşünüyorum. Ve e, zengin İslam e, tarihini de bildiğini düşünüyorum. Özellikle tasavvuf büyüklerini çok iyi bildiğini düşünüyorum. Onlardan çok bahsediyor çünkü şiirlerinde. E, ve bence onlar e, Yunus e, üslubu. Yunus istese bence farklı dillerde de söyleyebilirdi. O da Türkçe söylemeyi tercih etmiş ve ne kadar sade ama üzerinde ciltlerle yazsak biz onun yorumunu yapamayız. Öyle bir şey var Yunus Emre'nin ifadesi var. Mesela şeyde... Ee, Yunus Emre'de Hallacı Mansur geçiyor. Hallacı Mansur'u biliyor demek ki ee, o enel hak... Diyen hallacı Mansur geçiyor. Sonra Yunus da işte diyor ki anın gibi din ulusu haç öptü çaldı nakusu diyor. Şey Şeyhsanan'a orada bir gönderme yapıyor. Birçok telmih var Yunus'un şiirlerinde bu şeyle ilgili tasavvufun büyükleriyle ilgili birçok Evet Dolayısıyla bir tasavvuf klasiklerine var. de aslında evet, bir evet biliyor. biliyoruz. Evet. Bir de Yunus'ta dediğim gibi öz söyleme vardır özünü söylemiştir. Hatta Mevlana bir yine menkıbedir. Mevlana'ya işte diyorlar Mevlana'nın mesnevisi için işte ciltlerle yazmış. Ne diyorsun menkıbeye göre? Yunus diyor ki çok söylemiş. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm dese yeterliydi diyor. Mevlana da Yunus için diyor ki manevi mertebelerin Hangisine ulaştımsa önümde bir Türkmen kocasının ayak izlerini gördüm diyor Mevlana. Ya bu… Büyüklerde birbirlerini böyle takip evet, ediyorlar. Evet, ya bu Yunus'un yaşadığı dönem çok ilginç bir dönem. Çok büyükler evet. var değil mi? Hı hı. Büyük insanlar, büyük ruhlar evet. yaşamış. Yani 13. yüzyıl parıltısı hala yüzümüze vuran bir yüzyıl. Siz ondan ne demiştiniz? Aydınlık yüzyıl Aydınlık yüzyılı. aydınlık yüzyılı Aha. evet. Demiştiniz. Ee, orada ve orada sadece 13. yüzyıl Anadolu'su ve sadece yüzyıl değil. O Bozkır coğrafyası var ya. 13-14. yüzyıl. 14'e de taşalım. Yani Kırşehir, Ankara, efendim, Nevşehir, e, Eskişehir, Konya... Buraları içine alan, sayamadığım şehirler için özür diliyorum, buraları içine alan bir coğrafya ve bu Bozkır coğrafyasında Mevlana yetişmiş Konya'da. Ve bunlar birbirinin takibinde. Mesela Tabtuk Emre var, Hacı Bektaş Veli var, Tabtuk Emre var, Yunus var birbirinin takibinde. Somuncu Baba var, Somuncu Baba'nın müridi Hacı Bayram Veli var. Efendim, eee gel, e, Ah Evran var, Kırşehir'e gel. Nevşehir'e gel. Eee Hacı Bektaş Veli var. Yani bu nasıl bir şeydir coğrafyadır. Yani burada ben burada hep e, manevi bir şey buluyorum ya. O 13. yüzyılın o coğrafyasında. Hani insanların maneviyata çok ihtiyacı var ya o zaman. Hani e, söylemeyi unuttuk biz. Niye geldiler dediniz ya? Hani o nasıl geldiler filan. O gelme bir sürü sebep vardır dedim. O sebepler içerisinde Moğol istilası var mesela. Moğolların önüne katıp herkesi götürmesi var. E şimdi bir Yunus'un yaşadığı döneme bakın, 13. 14. yüzyıl ve bu yüzyıla bakın, 13. yüzyıla özellikle Moğol istilası var, yoksulluk var. Anladığımıza göre o zaman bir de kıtlık olmuş. Ben Yunus'un ben de onu anlıyorum. Bir tarihi vesika gibi görüyorum o men kubeye. Şey merkezi otoritede zayıflama var. Anadolu Selçuklu devleti dağılmış. Ee, şey Bir mer bir merkezli bir baş yok, bir otorite zayıflığı var orada. Ee, bu insanların manevi ihtiyacının arttığı zamanlardır bunlar. Evet. Biz insanlar iyi zamanda çok maneviyata şey yapmıyoruz, yönelmiyoruz. <gülüyor> Sıkışınca değil mi? Evet. Hı dayanacak bir şey arıyor insan evet. oğlu değil mi? Evet. Kur'an da bunu söyler zaten. <gülüyor> Hani gemidedir diyor bir fırtına çıkar tam boğulmak üzeredir diyor insan. O zaman hemen Rabbine dua evet. eder ama ne zamanki selamet sahiline biz onu çıkardık tekrar etki şeyinde devam ederdi. Devam eder. Bu aslında evet, insanın fıtratında psikolojisi evet, olan var. bir şey. Evet var. Hocam evet. çok güzel anlattınız. Ben Hı? biraz da aslında şeyden bahsetmek istiyorum. Hani bu Anadolu irfanında tabii evet. ki Yunus çok önemli bir evet. yerde. Evet. Ve yine biraz önce ifade evet. ettiğiniz gibi hani Hacı bin, Ahmet Yesevi'den değil de Yunus'tan herkesin aklına bir dize evet, vardır. var. <gülüyor> yani onu deyince mesela hemen sordum sarı çiçeği evet, yani bilmeyen yoktur. Evet Ve yani. bu aslında bu ilahisi üzerinden <gülüyor> Biraz da evet, Yunus'un tabiata bakışına da kısaca evet. bir alalım isterseniz. Evet, Onu evet, evet, herkes çünkü bilir, herkes evet, bilir niye doğru. sordu, kimdir Hı -hı. bu sarı çiçek. Evet, evet. sorduğum sarı çiçeğe, e, annem anne, babam, babam var, var mıdır, var. çiçek eydür derviş baba, annem babam topraktır diye başlayan herkesin bildiği meşhur ilahi. E, Yunus Emre e, doğayla konuşuyor ya, tabiatla konuşuyor. Onun için tabiat canlı. Şimdi bunu edebiyatta bir şöyle anlatıyoruz. E orada teşhis sanatı var. Doğayı kişileştirdi. Peki teşhis sanatı var. Doğayı kişileştirdi. Ama biraz da ben bunu şöyle arka plana bakarak değerlendirdiğimde diyorum ki Yunus bunu teşhis sanatını bildiği için yapmadı zaten. Şey, teşhis yapayım burada kişileştirme sanatı daha doğrusu yapayım diye söylemedi. Yunus çiçeğe baktı. E, nereye e, Her yere baktı o zikrini gördü, onların zikrini gördü. Onların e, kendi dilinde e, hakkı zikrettiğini gördü Yunus Emre, tabiatı canlı gördü. O eşyayla konuşuyor Yunus Emre. İşte bu yüzden dağlarıyla ile, taşlarıyla ile evet, çağırayım Mevlam, Mevlam seni değil mi? Değil mi? her şey evet, aslında Allah'a evet, teslim bütün hikayen. Evet, evet, seherlerde kuşlarıyla çağırayım Mevlam seni işte. Su bir dibinde mahiyle, sahralarda ahu ile, aptal olup yahu ile çağırayım Mevlam seni diyor Yunus Emre. E, tabiata böyle bakıyor. Çünkü tabiatı böyle canlı görme e, bizim e, şiir geleneğimizde var. Yani buna kişileştirme deyip çıkmamak lazım. Ben bunun çok güzel bir örneğini e, şeyde görüyorum. E, Dede Korkut'ta var. Dede Korkut'ta mesela, Ağaçla e, salur kazanın hikayede ağaçla bir söyleşmesi var. Diyor ki ağaç ağaç dersem sana arlanma ağaç, Mekke ile Medine'nin kapısı ağaç, Musa kelimin asası ağaç e, diye e, ağaç'a bir övgü söylüyor. Hmm. E, Başın ara bakar olsam başsız ağaç, dibin ala bakar olsam dipsiz ağaç diye ağaca bir övgüsü var. Sonra suyla konuşması var orada hikaye içerisinde. E bunlar bizim ee, şeyimizde geçiyor. Sadece Yunus'ta değil başka e, sufi şairlerin şiirlerinde de geçiyor. bu. Yine meşhur dola, dertli dolap ilahisi var. Evet. Benim adım dertli dolap. Suyum akar yalap yalap. Böyle emreylemiş çalap. Derdim vardır inilerim. Ben bir dağın acıyım, Ne tatlıyım ne acıyım. Ben Mevla'ya duacıyım. Derdim vardır inilerim. Ee, diye devam eden dolap bir şeyinde. Şiirinde Dolabın dilinden de. değil mi? Evet. Burada da şey var, e, su dolabı. E, i̇şte su dolabını e, tahlillerde şöyle söyler. İşte insana benzetiyor. E, dervişin e, hani şeyinden ayrı kalan e, hakkın ee, yanındaki asıl vatandan ayrı kalan insana benzetiyor. İşte diyor ya beni bir dağda buldular kolum konadım yoldular dolaba layık gördüler. Derdim vardır, inilerim. Ben bir dana acıyım ne tatlıyım ne acıyım. Ee, bu e, insan şey tasavvuf düşüncesine göre yani bu açıdan bakarak bakmak lazım. Bir derinlikle bakmak lazım bence. Sadece kişileştirme sanatı değil. Evet insana benzetiyor ama insan bir zamanlar Allah katında bezmeylesteydi. Sonra oradan koptu. Orası bizim esas vatanımızdı. Biz gurbete düştük. Bu dünyaya geldik. Gurbete gurbete geldik. Dolap o yüzden şey çekiyor. Acı çekiyor. Aynı metaforu evet. biz şeyde de görürüz değil mi? Mevlana'da ne Evet üzerinden. çok güzel bir Bağladı, evet çok güzel bağladınız. O da neye söylüyor bunu? Dinle neyden kim hikayet etmede, ayrılıklardan şikayet etmede diyor. Der kamışlıktan kopardılar beni diye Ne cevap veriyor? Ve e, başından geçenleri e, işte o neyin üzerindeki deliklerin yakılarak açılması, sazlıktan koparılıp gelmiş olması. Aslında aynı, alın, ayrılık hikayesi Evet mi? ayrılık dinle neyden kimi hikaye etmede ayrılıklardan şikayet etmede yani Sofi'de esas mesele şey ayrılık ya yani o Sofi ne yapıyor eee dünyada aşk ile ulaşmaya çalışıyor hakka e, dünyada gözünde perde var bu perdenin e, kalkması aşk ile mümkün Sofi'ye göre bunun için uğraşıyor şimdi e, burada tabi şey de var bir şiirdeki bir gelenekten küçük bir bahsetmem lazım bir diyalog tekniği var burada e, bir başka varlıkla e, konuşarak e, söylenen şiirler bunlar iç diyalog tekniği kullanılmış neyle konuşuyor? dolapla konuşuyor çiçekle konuşuyor ee, işte meşhur sazla ilgili e, de var işte e, e, sazım niçin inilersin derdim vardır inilerim diye meşhur orada da vardır işte e, koluma taktılar teli söylettiler bin bir dili e, onun için inilerim diye meşhur sazla ilgili de şey vardır deyiş vardır orada da yine anlıyoruz. E, Sazın bir ağaçtan saza dönüşmesi evet. anlatılmaktadır. Hocam gerçekten daha Yunus'la ilgili söyleyeceğimiz çok şey var. E, sohbet de çok güzel oldu. Ama bizler de programımızın sonuna Öyle geldik. Bir oldu? Birkaç şey, kelimeyle Hı. isterseniz birkaç cümleyle toparlayalım. Hı -hı. Son olarak e, son cümlelerinizi alalım. Bitirelim programımızı sayın hocam. Çok çabuk geçti. <gülüyor> ee, Yunus Emre'nin... E, programın içinde söylediğim gibi bütün zamanların en büyük şairi dedim ben Yunus Emre için. Hem Ahmet Yesevi hem Yunus Emre hem diğer bahsettiğimiz ismini bahsedip geçtiğimiz veli zatlar var. Onlar etrafında oluşmuş bir sürü menkıbeler var. Biz bunları halk edebiyatında halk İslam'ı dediğimiz bir çerçeve içerisinde değerlendiriyoruz. Bunun içerisinde e, halkın e, şey yorumlayışı, kendi e, telinden, kendi dilinden e, dini yorumlayışı, İslam'ı yorumlayışı var, samimi duyguları var bunun içerisinde. Evet, evet hocam çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Değerli izleyenler. Bir programın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı konu ve konuklarla tekrar sizinle birlikte olacağız. O zamana kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun.